Altınımın yarısını eşime hibe etmiş olsam, zekat vermemek için, bundan zekattan kaçmış olduğum için acaba günah oldu? <gülüyor> Sırf zekat vermemek için böyle yaparsa doğru bir davranış olmaz. Allah Kur'an-ı Kerim'de e, Mü'minun Suresi, 23. Suresini zannediyorum 4. ayeti. Yani baştaki ayetlerden biri. Hı hı. E, قَدْ اَفْلَحَ müminun e, Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir diyor Cenab-ı Hak. Evet. Ve kurtuluşa eren, sonunda da Firdevs Cenneti, cennetlerin en alası olan Firdevs Cenneti'ne girecek olan mü'minlerin özelliklerini sayarken bunlardan bir tanesi olarak وَالَّذ۪ينَهُمْ لِزَّكَةِ fa'ilun" O kurtuluşa eren mü'minler ki onlar zekat için çalışırlar. Yani zekat verecek konuma gelmek için çalışırlar ve zekatlarını verirler diyor. Evet. Dolayısıyla zekat vermemek için değil, vermek için uğraşmak lazım. Hani değil mi? Müslüman, İslam'ın beş temel esasında bir, her birini hayatında e, uygular hale gelmek lazım. Şahsen ben böyle düşünüyorum. Yani şimdi ben orucumu tutuyorum, namazımı kılıyorum. Yani bir imkanım olsun haçlara da gideyim. Ha, haç görevimi de yapmış olayım. Biraz para biriktireyim de zekat de vereyim. Hı hı. Yani zekat ibadetinde yapmış olayım diye e, her Müslüman'ı düşünmesi asıl olandır. Evet Yani biraz para birikti zekat vermemek için başka şarelere e, başvurmak yani Müslüman'ın ahlakında, inancında yer bulan bir davranış değildir. Haşa biz Allah'ı allatamayız, kandıramayız. Ama bir kimse gerçekten 100 gramı altının altının yarısını, 50 gramını beşini beynine hibetse olur mu? Olur. Kibeyle o altının yarısı diyelim ki 50 gramı beynin olur. Yani 50 gram beynin altını 50 gram da hanımın altı nisap miktarına ulaşmadığı için zekat vermez. Ama bunu zekattan kaç, kaçmak için yaparsa doğru bir şey olmaz. Yani. Zekattan kaçmak için yapılmaz yani. Yani mevzuata uyar ama tabii, tabii şimdi adam oruç tutmamak için uygun değil. Efendim diyor ki ya Temmuz'da oruç mu tutduk? çok sıcak. Efendim şu bir 10 günlüğüne 15 gün gitse Hanefilere göre mukim olup tutacak. 10 günlüğüne bir yere gidiyor. Seferi olmuş oluyor. Seferi olmuş oluyor. İşte seferilikte de e, oruç tut, tutulmayabiliyor. Tutmuyor. Sonra diyor onu ben kaza ederim. Şeyde, hı hı. Şubat'ta kaza ederim diyor. Ondan sonra geliyor Kısa bir günler. gün memleketten duruyor. Bir 10 gün daha gidiyor. Sonra bir 10 gün daha gidiyor. Bunu sırf oruç, tutmak için, oruç tutmamak için yapıyorsa biz haşa Allah'ı kandıramayız. Öyle şey olmaz. Oruçtan kaçıyor demek. Evet. Allah bilmiyor mu bunu? yani? Biliyor bu da böyle oldu yani. Yani Kur'an-ı Kerim'e göre uyuyor yine az önceki gibi. Yani şekil olarak uyuyor da. Hı hı. Ama burada da amel ameli binniye. Binniyeti değil mi? Ameller niyete göre değer kazanır. Evet. Şimdi e, Müslümanlar Mekke'de Medine'ye hicret ettiler. E, çoğunluğu sırf e, Allah için yani Mekke'deki evini, bağını, bahçesini, doğduğu yurdunu terk etti. Niye? Orada Mekkeli müşrikler Müslümanlara hayat hakkı tanımadılar. Rahat ibadet edemediler. İşte rahat ibadet edelim diye Medine hicret ettiler. Hı hı. Sonra bir şöyle dedikodu edildi. Efendim ya da herkes öyle dini için hicret etmedi. Kimisi burada sevdiği bir kadın vardı. Ona buluşmak için hicret etti. İşte kimisi ticaret etmek için hicret etti dediler. Peygamberimiz dedi ki اِنَّمَ الْاَمَالُوا bin نِيَةِ Amelleri niyetlere göredir. Allah için hadisin devamında Allah için hicret eden mükafatını alır. Bir kadın için hicret ediyorsa ona kavuşur. Ama mükafat diye bir şey onun bir fiyatı da, da kadına e, kavuşmak olur. Efendim ticaret yapmak için hicret ettiyse işte ticaret yapar. Evet. Ama e, Allah için e, hicret edenlerin elde ettiği mükafatı Allah rızasını kazanamaz. Tıp, tıpkı bu da onu Dedim ki benim bir işim var İzmir'e gitmem gerekiyor. Üç günlüğüne gittim. E, yani de oruç tutmak daha hayırlıdır ama oruç tutmayabilirsiniz. derim ki tutmadınız. Bunda bir vebal olmaz, bir günah olmaz. Çünkü ben sırf oruç tutmak için gitmedim oraya. Yani bir işim vardı hakikaten. O işimi görmek için gittim. Oruç tutmayabilirim. Sonra da onu kaza ederim. Ama adamın işi gücü yok. Adamın işi oruçtan kaçmak için. Var mı böyle sahtekarlık? Yani Allah kandırabilir miyiz? Haşa. Haşeklen gittiğiniz zaman evet oruç tutmazsınız. Size bir kefaret gerekmez. Yani evet. Allah derse ki ey kulum sen efendim memleketinden filan yere oruç tutmamak için gittin. Niye gittin bakalım diye hesap sorsa ne diyeceğiz? Cevabını vermek zor. Yani doğru bir doğru bir davranış değil yani. Kur'an'ın ahlakına, Müslüman'ın ahlakına Peygamber'in ahlakına uygun olan bir şey değildir. Evet.